Şu anda nasıl durum? Umarım düzelmiştir. İyi değil mi? Evet. Evet biraz önce e, anlam ile yorum arasındaki farkı ifade etmiştim. Anlam e, anlamı çözme noktasında e, bir bilgiyi ya da bir kavramı bir başka delille bir başka var, bir başka varyantla yani bir başka tarikle beraber desteklenerek açıklanırsa bu anlam noktasında bir an, e, durumu ifade etmiş oluyor. Ama herhangi bir destek getirmek sizin doğrudan e, hissi bir takım e, duygularla e, desteklen desteklenerek ifade edilirse buna da yorum dememiz gerekiyor. Evet şimdi Kurtubi ve başkalarının e, Tuni ifadesinde geçen e, durumu emrun yani bir emir olarak ifade etmektedir. Ve hakkul me'mûn Allahu ekber Yani her zaman hiç dokunmadan yapmış olduğumuz bir şey. Ses. Ses. Ses. Ama bakın şu anda ekranda... Ses nasıl? Ses Ses deneme 1-2 Sen Evet bir kez daha deneyelim. Ufak bir operasyon yaptım. Umarım e, düzelmiştir. İyi mi? Tamam. Şimdi e, Kurtubi'de kalmıştık. Kurtubi ve başkaları Tuni ifadesinin e, emir olduğunu söylüyorlar. وَكَانَ حَقُّ الْمَأْمُورِ Emredilenin hakkı emredilenin hakkı enyubadire lil imtisali bir şey emredildiği zaman kendisine bir şey emredilen kişi ne yapması gerekir? enyubadire lil imtisali emre anında itaat etmesi gerekir. Lakin Zahra ancak e, li'umere radıyallahu an mea taifetin ancak Hazreti Ömer yani e, yanındaki bir grupla beraber Hazreti Ömer'e göre şu zahirdir ki Ennehu leysi alel vücubi yani Hazreti Ömer'e göre birlikte olduğu grupla beraber onlara göre nedir? Ennehu leysi alel vücubi bu vücub değildir yani emir vücub ifade etmez demek suretiyle yani anında yerine getirilmesi gereken uyulması gereken bir emir değildir şeklinde terakki etmişlerdir yani, e ve ennehum min babil irşadi ilel aslahi yani Hz. Ömer'e bir yanında bulunan insanlara göre bu irşattan inşa ıslaha yönelik olarak değerlendirilmiş irşattan ıslaha yönelik olarak yani daha iyiye doğru bir teşvik maksadıyla bu çerçevede değerlendirilmiş فَكَرِهُ Onlar اَنْ يُكَلِّفُهُ مِنْ ki. Bundan dolayı Hazreti Peygamber'e e, zorlamaksızın, yani zorlanmasını istememişler, kerik görmüşler. مَا يَشُقْ قَلَهِ ف۪ي Yani bu halinden dolayı ona zor geleceğini düşünerek onu zora koşmak ya da onu mükellef hale getirmekten sakınmışlar. Ma اِسْتِحْزَارِهِمْ Yani onlar buna hazır oldukları halde, huzurlarında oldukları halde e, beraber kesinlikle Hazreti Peygamber'e bu ağır geleceği için onu mükellef e, yani onu zora sokmak istememişler. Çünkü gerekçeleri diğer diyor e, İbni Hacer. Onlar Hazreti Peygamber'in bu emir kavramını, emir ifadesini hücub olarak değerlendirmemişlerdir, değerlendirmemişlerdir diyerek... E, bunu bu şekilde ifade etmiştir. "Kau luhu Talma Farat Nafil Kitabı min şeyin" yine aynı şekilde Kur'an kendi geçen. Biz Kur'an, biz kitapta hiçbir şeyi bizi bırakmadık, her şeyi açıkladık. Ve "Kau luhu Talat ibyanilik şeyin" orada her şeyi açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir. Bundan dolayı lihaza Hale Ömer, yani Hz. Ömer bunu düşünmek suretiyle. Hasbuna Kitabullah. Bu bizim için yani Allah'ın kitabı bize kâfiidir demiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'de her şey açık ve net yazılmıştır. Her şey açıklanmıştır. Düşüncesinden dolayı, dolayı ondan da e, esinlenerek Hazret Peygamberinde emrini de vücub olarak değerlendirmediği için de ona zora koşmamak onu sıkıntıya düşürmemek adına bu şekilde bir davranışta da bulunmuştur Zahra li taifet-i diğer bir grup yani orada bulunan orada bulunan Hazreti Peygamber'in huzurunda bulunan diğer bir grup ise ennel evla evla olanın onlara göre en yektübe limafihimin imtisali emrihi ve ma tazammanahu min mizya izahi. Yani onlara göre, onlara göre e, Hazreti Peygamber emrine derhal ittiba edip yazılması gerektiği hem emrine hem de emrin içeriğine ki e, daha fazla açıklamalık gerekirdi. Dolayısıyla vederle emruhu, dolayısıyla onun emri onlar için bir kıyamu aleemrahul evvel kâne alel-ihtiyar yani seçimlik olması yerine doğrudan ilk emre uylulması gerekir demek suretiyle böyle bir neticeye varmışlar ki ve lehaza bundan dolayı diyor Ayşen sallallahu aleyhi ve sellem bâde zâlike eyyâmen velem yu'avid emrahum bi zâlike Özür dilerim. Velemiyor. bize Dolayısıyla Hazreti Peygamber bundan sonra yani bu hastların bu emir ifadesini kullandıktan sonra günlerce bir yani birkaç gün yaşamış ancak emrini tekrar iade etmemiştir. Velevkane vaciben, şayet eğer emri vacib olsaydı, lemiyetrukhu onu asla terk etmezdi. Kim terk etmezdi? Hazreti Peygamber yine emri tekrar ederdi ihtilafihim yani ihtilafa düştüklerinden dolayı onu terk etmezdi. Lannehu lem çünkü Hazreti Peygamber terk etmedi tebliğini. Ve muhalefetimen khalife. Kendisine muhalefet eden kişinin muhalefetine, eden kişilerin muhalefetine rağmen yaptı. tebliğini asla terk etmedi. Yani demek istediği şey şu. Eğer Hazreti Peygamber'in emri gerçekten vücuk ifade ediyor olsaydı vücuk ifade ediyor olsaydı Hazreti Peygamber bunu terk etmezdi. Birkaç gün yaşamasına rağmen bu emrini tekrar ederdi. Ancak kaldı ki böyle bir durumda tebliğini sıf muhalefetten dolayı yani ihtilafetten dolayı terk etmezdi. Kendisine muhalefet edenlere rağmen onların muhalefetine rağmen tebliğini muhakkak beyan ederdi. ve kat kan sahabe muracihune sahabe-i kiram rücu etmişlerdir fi bazı mesela bazı fi bazı umuri mesela sahabe kiram bir kısım emirlerinde Hazreti Peygamber'in vermiş olduğu emir kipinde vermiş olduğu eminlerinden eee etmişlerdir malen yezzum fil emri yani emir kesin olmadığı sürece emir kat'i bir şekilde ifade edilmediği sürece ne yapmışlardır? E, emirlerinden bir kısım emirlerden rücu etmişlerdir. Yani dönmemişler, e, e, yerine getirmemişlerdir. Feyza azüme eğer ya da bir başka okumuşta feyza azüme fakat ısrar ettiği zaman bakınız Hazreti Peygamber emrini ısrar etmişse o zaman ona aniden yani derhal ona ittiba etmişlerdir. Ona derhal uymuşlardır. Veseyeti bas-u zâlike fi kitâbül itisâm inşallahü teâlâ diyerek burada bunun daha geniş açıklamasının daha geniş açıklamasının kitâbül itisâm yani itisâm bölümünde geniş bir şekilde geleceğini belirtmiş oluyor. Vekâd utdehâde şimdi bu durum sayılmaktadır. Min muvafagat Ömer radıyallahu an aynı şekilde Hazreti Ömer'in bu durumu yani bu tespiti, bu yaklaşım tarzı da yine Ömer'in muvafagatı dediğimiz muvafagat Ömer diye bir şey vardır. İmdesiniz böyle bir kavram var. Bu kavramda Hazreti Ömer'in istekleri ve niyetleri doğrultusunda mesela Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetler Hazreti, Hazreti Ömer'in temennisi çerçevesinde nazil olmuştur. Dolayısıyla muvaffakat-ı Ömer e, bu şekilde geçer. Evet. Ve ehtulife fil muradi bil kitap. E, ancak kitap kelimesi yani yazının durumu konusunda aynı zamanda itiraf edilmiştir. Kıyle, kâne erâde en yektübe kitaben ahkami fîhe alel ahkâmi liyertafi'al e, li al ihtilafı. İhtilafın ortadan kalkması için e, hükümlere yönelik nass konusunda eee yazma yazdırmak istemiştir şeklinde. Vakı ile tabii artık kıyla denildiğine göre e, tamamen bütün bunların hepsi şeyle alakalı. Yani ihtimaliyet bildirmektedir. Vakı ile bel erade en yanussa yani bizzat onu nas haline getirmiştir. Kesinlik haline getirmiştir. Ala Esamil hulefai badehu kendisinden sonra halife olacakların isimlerini kesinleştirmek istemiştir diye bir ifade kullanıyor. Hatta la beynehum el-ihtilaf yani sahaba kendi arasında sahabenin arasında ihtilaf vaki olmasın diye kendisinden sonra gelecek olan halifelerin isimlerini kesinleştirmeyi murad etmiştir diye denilmektedir. Şeklinde bir yorum getiriyor. Bunu kim demiş? Kalehu Süfyan bin Uyeyne. Ee, süfyan bin de bu görüşteymiş. Ve yüeyyiduhu ennehu <gâlehu> sallallahu aleyhi ve sellem kale fî marazihi Buna destekleyici olarak şu şekilde ifade ediliyor. Ee, hastalığının ilk günlerinde başlangıçlarında e, Hazreti Peygamber bunu böyle söyledi. Ve hüve indi ahişete Uluğil'i eba kev aha ki ke hatta ektübe kitaben ee, bunu destekleyici mahiyeti yani bu görüşü destekleyici mahiyette şöyle bir del getirilmiş hastalığın başlangıç kısımlarında ee, Hazreti Ayşe'ye kitaben <Düşmelerin� Sunan zombies9> bana babanı ve kardeşini çağır ki hatta ektübe kitaben bir e, bir yazı yazdırayım ya da yazayım feni aha fu Müthememin veyolu gayil. ve Vallahu Mül Müminin illa Bekir. Yani ben şundan korkuyorum, endişe ediyorum. Tam bir endişem var ki o da birisinin çıkıp sakınması Allah'tan sakınması ve Müminlerden ancak Ebu Bekir. Yani Ebu Bekir dışında Müminlere ve Allah'a karşı İsyan ettiklerinden e, korkuyorum. İsyan edeceklerinden korkuyorum diyerek bu ifadeyi ki bu ifade de Müslim Müslim bunun kitabında zikretmiştir diyor. Vel musannifi manahu yine burada musannife göre bunun da manası budur diye e, İbni Hacer e, teyit etmiş oluyor. Bununla beraber e, ve maa zâlike felem yektub Bununla beraber bir şey yazdırmamıştır. Vel evvel Şimdi burada tabi e, birinci kız birincisi asra daha açık ve nettir. Ki o da likavni Ömer. Kitabullah hasbina. Yani Allah'ın kitabı bize kafidir cümlesi. Açık ve net bir şekilde bunu ortaya koymaktadır. Ey kafina. Yani bizim için artık kafidir. ma me'ennehu ma yani ikinci kısmı da şamil olmakla beraber bazı yani bir kısım hususları da ihtiva etmiş olmakla beraber Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim bize kafidir demek suretiyle burada bir açıklama getirmeye çalışıyor. Evet. Bundan sonra geriye kalan faide kavluhu şeklinde başlayan bir buçuk sayfalık kısımdan da artık bunları da siz tamamlamış olacaksınız inşallah. Yani hem metin itibariyle hem hareket okumuş itibariyle mesela kelime hazinenizi genişletme noktasında biraz kendiniz gayret ederseniz gösterirseniz bu noktada bir sıkıntı olmaz inşallah. Dolayısıyla da işte bizim eskilerin tabiriyle temlin yapmak suretiyle Kendinizi daha fazla geliştirmiş olursunuz. Tuhaf olan hangi kısım? Ha, Kırtas hadisesi e, tabi bu konuyla ilgili e, şöyle söyleyeyim. Bu konuyla ilgili e, yapılan çalışmalar var. Makaleler var. Bak, makaleler var. İlmi anlamda yani inmi anlamda bu nasıl ifade edilmiş, nasıl, nasıl izah edilmiş? Şimdi bu Şia mezhebiyle, Şia mezhebinin dayanak noktası olan hususlardan e, bir tanesi. E, bu kırtas olayında, yani kalem kağıt meselesinde de buna benzer bir takım şeyler var. Ama aynı olay e, iki farklı şekilde değerlendiriliyor. Mesela Şia tarafından farklı, ama ehl tarafından şey olmayan diğer gruplar tarafından da farklı şekillerde değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bunun şimdi aynısına girecek olursak en güzeli bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar var. O çalışmalardan bizzat okumak suretiyle e, istifade edebilirsin. Ancak şunu kesinlikle söylemem lazım. Bu konuda %100 net olabilecek bir şey söylemek her zaman mümkün değil. Ama şurası kesin. Eğer Allah'ın kitabından başka tekrar Hazreti Peygamber bir şey yazılacak olsaydı yazılacak olsaydı ki oradaki tadırlı ifadesi yani sapıtma noktasında elbette bunu ihmal etmemesi gerekirdi. Yani tebliğ vazifesi olarak e, sorumlu olduğu bir şey olsaydı kesinlikle bundan imtina etmezdi. Her halükarda Cenab-ı Hak da ona zaten bu fırsatı bu imkanı verdi ve Hazreti Peygamber de bunu yapardı. Bundan kaçışı yok. O Allah'ın kesin emridir. Ama onun haricinde tavsiye niteliğinde ya da işte ıslah noktasında işaret noktasında bir takım tavsiyelerde mesela bulunuyor olsaydı ki o da zaten zorunluluk değildir. Ona da zaten gücü getirmemiştir. Güç getirmemiştir. Dolayısıyla bu ama kesin olan bir şey var. O da tebliğ etmekle zorunlu olduğu bir şey olsaydı muhakkak bunu tebliğ ederdi e, dememiz gerekiyor. Çünkü aynı zamanda akıl bunda e, gerektir. Yani akli olan budur. Ha şimdi hasa yatanı daha doğrusu yerine getirilmemesi. Şimdi emrin yerine getirilmemesi hadisesi tabi. E, e, tabii Emir kavramları yani daha doğrusu emir ifade eden her bir şey sahabe tarafından sürekli her zaman yerine getirebilmiş değildir. Bakınız her zaman yerine getirilebilmiş değildir. Çünkü kimisi bunun e, vahiy değilse bunun iştihad olduğunu düşünebiliyorlar. Ya Resulallah, bu bir vahiy midir değil midir? Eğer vahiy ise, resvelen, eğer iştiharsa bu konuda farklı bir görüşle beyan etmişlerdir. Yani bu, tabii bu, bununla ilgili olarak inşallah ileriki haftalarda e, buna benzer makalelerden okuyacaksın. Yani makalelerin durumu içeriğinde bütün bunlar geçmektedir. E, bizim aklımıza şu gelmesin. Sahabe-i Kiram'ın tamamı Hazreti Peygamber şunu yap dediği zaman mutlak anlamda her zaman e, anında uymuş değillerdir. Bir kısmı Kur'an vahy midir değil midir şeklinde ya da bir kısmı ee, sadece bir tavsiye niteliğinden midir değil midir? Çünkü bunun örnekleri çok. Mesela e, mücadele süresini hepiniz biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de açık ve net bir şekilde duruyor. Kur'an-ı Kerim'de ne mücadele süresinde? O kadıncağız hable, gelip kocam beni boşuyor ama ben onun e, yani bana senin sırtın annenin sırtıdır gibi ifade kullanma suretiyle ki bu Araplarda olan cari olan bir şeydir. Bir boşama usulü ama e, Hazreti Peygamber de Arapların cari e, olan o uygulamasına da karşı çıkmamıştır. Ta ki vahiy gelene kadar. Ama bunun rağmen e, o sahabi hanım ne yapmış? Kar e, direnmiştir. Bakınız burada direnmiştir. Ve kabul etmemiştir. Ve niyazını duasını Allah'a arz etmiştir ve Allah'tan da bu şekliyle e, bir emir geldikten sonra da e, kadıncağız e, rahata kavuşmuştur. Yani e, bunda garipsenecek bir şey yok. Tabi bunun içinde bol bol e, Hazreti Peygamber'in fiillerine karşı hangi tür fiiller e, emre tabi kılmıştır, uyulmuştur ya da tavsiye netelinde müzakere ortamına açılmıştır. Bütün bunların hepsi ayrı ayrı e, çalışmaya gerekir. Daha doğrusu makaleleri okumaya gerektiren kitaplardan okunması gereken bilgiler e, olmaktadır. Evet dediğim gibi inşallah ileriki e, safhalarda bununla ilgili hem e, yer alacak olan makalelerde bunun örneklerini göreceksiniz hem aynı zamanda size e, fazladan yani bunların haricinde bilgilendirme mahiyetinde ben makaleleri e, göndereceğim. Tamam. Evet. Tabi şimdi bu ikinci haftanın e, şey kısmında Türkçe kısmında onları da artık siz okursunuz inşallah. Ya da gelecek hafta oradan bir parça okumak suretiyle vurgulanması gereken noktalara vurguyu yapıp daha sonra üçüncü haftanın dersine inşallah başlarız. Peki. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu arada 14. ünitenin en sonunda yer alan, ek olarak geçen hadiste metin tenkili anlatıldığı sunum. E, Videolarda tamamen şu anda çekilmiş durumda. Büyük bir ihtimalle herhalde e, sisteme yavaş yavaş yüklenecektir. Artık oradan takibini yaparsınız. Peki. Tekrar hepinize iyi akşamlar diliyorum. hayırlı geceler. Ya da artık e, kimin saatine göre değişebilir. Tekrar görüşmek dileğiyle.